Bismillahirrahmanirrahim. Evet 24. sure Nur suresi ile inşallah devam edelim kardeşlerim. Yine önce kısa bir bilgi vereyim Nur suresi hakkında. 64 ayetten ibaret olan surenin tamamı Medine'de nazil olmuştur. Nur ayeti diye bilinen 35. ayette Allah'ın gökleri ve yeri aydınlatan nurundan bahsedildiği için sureye Nur suresi adı verilmiştir.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 onları acayacağınız tutmasın. Müminlerden bir grup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun. Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından başkasıyla evlenmez. Zina eden kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan erkek evlenir. Bu müminlere haram kullanmıştır. Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup Sonra bunu ispat için dört şahit getirmeyenlere seksen her sopa vurun ve artık onların şahitlerini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkârdırlar. Ancak bundan sonra tövbe edip ıslah olanlar müstesnadır. Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Eşlerine zina isnadında bulunup da kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onların her birinin şahitliği, kendisinin doğru söylenlerden olduğuna dair dört defa Allah adına yemin ederek şahitlik etmesi, beşinci defada da eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir. Kadının kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah adına yemin ve şahitlik etmesi, beşinci defada eğer kocası doğru söylenlerden ise Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi, kendisinden cezayı kavrayır. Ya Allah'ın size bol lütfu ve merhameti bulunmasaydı? Ve Allah, tövbe edenleri kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz nece olurdu? Peygamberin eşine bu ağır iftirayı uyduranlar, şüphesiz içinizden bir gruptur. Bunu kendiniz için bir kötülük sanmayın. Aksine o sizin için bir iyiliktir. Onlardan her bir kişiye günah olarak ne işlemişse, onun karşılığı ceza vardır. Onlardan ele başlık yapıp bu günahın büyüklüğünü yüklenen kimse için de çok büyük bir azaf vardır. Bu iftirayı işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin kendi vicdanlarıyla hüsnüzanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Onların yani iftiracıların bu konuda dört şahit getirmeleri de gerekmez miydi? Madem ki şahitler getiremediler, öyleyse onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendileridir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti üstünüze olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan dolayı size mutlaka büyük bir azap isabet ederdi. Çünkü siz bu iftirayı dilden dile birbirinize aktarıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağızlarınızda geveleyip duruyordunuz.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 İnananlar arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da ahirette de çetin bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ya sizin üstünüzde Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı? Allah çok şefkatli ve merhametli olmasaydı haliniz nece olurdu? Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse,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 mallarından vermeyeceklerine yemin etmesinler. Bağışlasınlar, feragat göstersinler. Allah'ın sizi çok bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar, dünya ve ahirette lanetli Yapmış olduklarını, dilleri, elleri ve ayaklarının Aleyhlerin de şahitlik edeceği gün onlar için çok büyük bir asaf vardır. O gün Allah onlara gerçek cezalarını tas tamam verecek ve onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklar. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler ise kötü kadınlara. Temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yaraşır. Bu sonuncular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 Resulüm, mümin erkeklere gözlerini harama dikmemelerini, ırzların da korumalarını söyle. Çünkü bu, kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle. Gözlerini harama bakmaktan korusunlar. Namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini teşir etmesinler. başörtülerini yakalarının üzerine kadar örtsünler. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocaların oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları yani mümin kadınlar, ellerin altında bulunan köleleri, erkeklerden ailenin kadınına şehvet duymayacak hizmetçi ve benzeri tabi kimseler, tabi kimseler, özür dilerim, yahut henüz kadınların gizli kadınlık husus farkında olmayan çocuklardan başkasına zinetlerini göstermesinler. Gizlemekte oldukları da anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birden Allah'a tövbe ediniz. Ki kurtuluşa eresiniz. Aranızdaki bekarları, Kölelerinizden ve cariyelerinizden elverişli olanları evlendirin. Eğer bunlar fakirseler Allah kendi lütfuyla onları zenginleştirecektir. Allah lütfu geniş olan ve her şeyi bilendir. Burada yanlış konuşalım. Diyorum Allah kendi lütfuyla onları zenginleştirir. Allah lütfu geniş olan ve her şeyi bilendir. Evlenme imkanını bulamayanlar ise Allah, lütfü ile kendilerini varlıkla kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinin altında bulunanlardan, yani kölelerden ve cariyelerden, mukatebe yapmak isteyenlerle, eğer kendilerine bir hayır, yani kabiliyet ve güvenilirlik görüyorsanız, hemen mukatebe yapın. Allah'ın size vermiş olduğu malından siz de onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde edeceksiniz diye, namuslu kalmak isteyen carilerinizi, cariyelerinizi tuğuşa zorlamayın. Kim onları zor altında bırakırsa bilmelidir ki, bilinmelidir ki zorlanmalarından sonra Allah onlar için çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Andolsun biz size gerekeni açık açık bildiren ayetler sizden önce yaşayıp gitmiş olanlardan örnekler ve takva'ya ulaşmış kimseler için öğütler dedik. Allah Göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. O lamba, kristal bir fanus içindedir. O fanusta da sanki inceye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da batıya da nispet edilemeyen mübarek bir ağaçtan, yani zeytinden çıkan yağla tutuşturulur. Onun yağı, neredeyse kendisine ateş değmese dahi ışık verir. Bu,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 İnkâr edenlere gelince, onların amelleri ıssız çöllerdeki serap gibidir. Ki, susayan onu su zanneder, nihayet ona vardığında, onda herhangi bir şey bulamamış, üstelik, kendi yanı başında da inanmadığı, kendisine sakınmadığı Allah'ı bulmuştur. Allah ise, onun hesabını taslamam görmüştür. Allah, hesabı çok şabuk görür. Yahut, O kafirlerin duygu ve düşünce ve davranışları engin bir denizdeki yoğun karanlıklar gibidir. Öyle bir deniz ki onu dalga üstünde dalga kaplıyor, üstünde de bulut. Birbiri üstünde karanlıklar. İnsan elini çıkarıp uzatsa neredeyse onu dahi göremez. Bir kimseye Allah nur vermemişse artık o kimsenin aydınlıktan da seviyor. Göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kuşların Allah'ı tespih ettiklerini görmez misin? Her biri kendi duasını ve tespihini öğrenmiş bilmiştir. Allah onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilir. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dönüşte ancak O'nadır. Görmez misin ki Allah bir takım bulutları çıkarıp sürüyor. Sonra onları bir araya getirip üst üste yığıyor. İşte görüyorsun ki bunlar arasından yağmur çıkıyor. O gökten oradaki dağlardan yani dağlar büyüklüğünde bulutlardan dolu gidiyor. Artık onu dilediğine isabet ettirir. Dilediğinden de onu uzak tutar. Bu bulutların şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alır. Allah gece ile gündüzü birbirine çeviriyor. Şüphesiz bunda basiret sahipleri için mutlak bir ibret vardır. Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnın üstünde sürünür, kimi iki ayağı üstünde yürür, kimi dört ayağı üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Şüphesiz Allah her şeye kalırdır. olsun biz,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 Ama eğer Allah ve Resulünün hükmettiği hak kendi neyse ona boyun eğip gelirler. Kalplerinde bir hastalık mı var yoksa şüphe içinde midirler? Yahut Allah ve Resulü'nün kendilerine zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, asıl zalim kendileridir. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulü'ne davet edildiklerinde müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleridir.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 Ellerinizin altında bulunan köle ve carileriniz ve içinizden henüz ergenlik çağına girmemiş olanlar sabah namazından önce öğleyin soyunduğunuz vakit ve yatsı namazından sonra yanımıza gireceklerinde sizden üç defa izin istesinler. Bunlar mahrem yani kapanmamış halde bulunabileceğiniz üç vakittir. Bu vakitlerin dışında ne sizin için ne de onlar için herhangi bir mahsur yoktur. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. İşte Allah ayetleri size böyle açıklar. Allah her şeyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Çocuklarınız ergenlik çağına girdiklerinde kendilerinden öncekileri yani büyükler izin istedikleri gibi onlar da izin istesinler. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklar. Allah alimdir, hakimdir. Bir nikah ümidi beslemeyen Çocuktan kesilmiş yaşlı kadınların ziynetlerini yabancı erkeklere teşhir etmeksizin bazı etbiselerini çıkarmalarında kendilerine vebal yoktur. İffetli davranmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah işiten ve bilendir. Amaya güçlük yoktur. Topala güçlük yoktur. Hastaya da güçlük yoktur. Sizin için gerek kendi evlerinizden gerekse babalarınızın evlerinden,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 E, toplu halde veya ayrı ayrı yeminize de bir sakınca yoktur. Evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından mübarek ve pek güzel bir yaşama dileği olarak birbirinize selam verin. İşte Allah düşünüp anlayasınız diye ayetlerinde böyle açıklıyor. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne gönülden inanmış kimselerdir. Onlar o peygamber ile ortak bir iş üzerindeyken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 Peygamberi kendi aranızda birbirinizi çağırır gibi çağırmayın. İçinizden birini süper edinerek sıvışıp gidenleri mutlaka Allah bilmektedir. Bu sebeple onun emrine aykırı davrananlar başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine çok elendi bir azap isabet etmesinden sakınsınlar. Bilmiş olun ki göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. O sizin ne yolda olduğunuzu çok iyi bilir. İnsanlar onun huzuruna döndürüldükleri gün yapmış olduklarını onlara hemen bildirir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Sadık kalayız.